Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. 2023'ün ilk programında yine geçtiğimiz hafta yaptığımız gibi 2022'deki gelişmelerden bahsetmek istiyoruz. Biz teknoloji haberlerini toplumsal dönüşümleriyle olabildiği kadar birlikte yorumlayıp vermeye çalışan bir ekibiz. 2023 ilk programlarda yine küçük bir tanıtım yapmış olalım. Ee, Haluk burada. Merhaba. Ben İsmail, FETİ'ye e, yoğun çalışma temposuna girdiği için katılamayacağını söyledi. Bugün geçtiğimiz hafta 2022'nin gelişmelerinden, teknoloji ağırlıklı gelişmelerinden bahsetmiştik. Zaten bütün yıl boyunca yaptığımız programlarda çoğunu konuşmuşuz. Bugün senin elinde MIT'nin listesi var yanılmıyorsam. Evet, evet. Ama önce şey de söyleyeyim. Herkese bilim teknoloji diye benim... Yakınla her hafta ta, düzenli olarak takip ettiğim bir dergi var. Ee, onda da e, 2022'nin önemli teknolojileri falan diye bir liste vardı. O bizim geçen hafta konuştuğumuz şeyleri büyük ölçüde çakışıyordu. Hayır bize olan sözünü kesme. Biz zaten hani yıl boyunca konuşmuşuz bunları <gülüyor> bu <Evet>. şekilde. Yani <gülüyor> günlerimize girmiş uzun ya da kısa neyse bir şekilde. Şimdi bu MIT Technology Review her yıl yapıyor bunu. En son da işte 2022'nin 10 tane çığır açan teknolojisi diye eee listelemişler. Yani 10 önemli diye de şu şey yapabiliriz bunu, görebiliriz. Bu sefer bir farklılık var geçen yıllara göre. Tabii bir, bir şunu da söyleyeyim. MIT Technology Review diye yazarsanız izleyicilerimiz evet. Google'dan zaten sayfaya ulaşabilirler. Şimdi bu 11. şey koymuşlar. Yani 10 tane teknolojiyi biz seçtik. 11.'sini de siz seçin diye. Okurlara oylama imkanı tanıyan. Bu şey mi oluyor? Public Science mi oluyor bu şimdi? Public Science oluyor, <gülüyor> <gülüyor> burada tabii hem teknolojileri tanıtıyor hem de böyle küçük bir paragrafla tanıtıyor. Ondan sonra da daha uzun yazılara da link veriyor bir yazıya daha doğrusu. Onun niye önemli olduğuna dair. Bizim tabii o kadar vaktimiz yok ama buradaki önemli bir takım şeyleri ileriki günlerde uzmanlarla gerekirse konuşmak üzere bir kenara not edebiliriz. Yani bunlar önümüze gelecekler çünkü bir kısmı gerçekten önemli. Bir kısmında da az bir kısmında da konuşmuştu zaten. Evet şimdi şeyle başlayalım bir kere şifreye son veren, passwordlere son veren bir teknolojiden bahsediyor. Bu 2022 yılında bir hayli gelişmiş yani bu işte uzunca bir süredir çevrim içi işler yaparken şifrelere muhtaçız değil mi? Sonuçta bir banka hesabından tut. Şu işte ana kadar bir... bildiğimiz parmak izi ve retina taraması evet. var. Onlar <gülüyor> da var. Parmak izi ve retina gibi şeyler de var. Fakat şimdi yeni kimlik doğrulama biçimleri gelişmiş ve bunlardan tamamen kurtulmamızı da sağlayacak e, gibi iddialı bir e, şey yapıyor. Yani tabii MIT bunları çek ediyor aile. Bu dergi MIT'den, MIT'nin yayınladığı bu dergi. E, bunun yerine işte bu şifredenin yerine e-posta anlık bildirim veya biyometrik tarama yoluyla gönderilen bir bağlantıyı e, kullanmaya başlayacağız. Anladığım kadarıyla bu bağlantı linklerinde bir e, birazcık radikal sayılabilecek bir dönüşüm sağlayacak. Yani ikide bir işte şifrem neydi, oydu, buydu falan gibi onu hatırlamaya çalışmak, yeni şifre öğretmek bir de bu sık sık güvenlik amacıyla şifreleri değiştirmek de gerekiyor. Benim benim kabusum o. Dolayısıyla onlardan kurtulma imkanımız var. Şu anda bir ee, uygulama var. Çift açamalı güvenlik falan filan Çok da bildiğim şey değil ama ee, dakikada bir değişen bir şey var yanılmıyorsam benim IP adresime geliyor ee, sadece doğal olarak da bana özel bir e, kod veriyor herhalde bunun gibi bir yönteme doğru kayıyor Evet, oluyor. yani detaylı olarak incelemek iyi olur bunu ee, bu şu açıdan da önemli çünkü sonuçta bu şifreleme son derece kritik bir öneme de sahip özellikle e, ne kadar güvenilir şifre üretirsen üret Bu Bilgisayar donanım ve yazılımındaki gelişmelere bağlı olarak, işte daha önce konuşmuştuk kuantum bilgisayar meselesini, e, kuantum bilgisayarlara falan e, iyice devreye girmesiyle, kuantum programlamanın da devreye girmesiyle birlikte geçersizleşecekti. Yani o her türlü güvenlik önlemi geçersizleşecekti. Hatta blockchain'in de bu açıdan bir tehdit altında olduğunu söyleyen uzmanlar vardı ki bir tanesi. Cem Say, Boğazlık'ındaki e, profesör. Arkadaşımız, arkadaşım diyemeyiz tabii de yani meslekte tanıdığımız insan diyelim kitaplarını severek okuduğumuz birisi. O da bunu söylemişti bir ara. Dolayısıyla farklı mantıkla çalışan bir şifreleme yönteminin geliştirilmesi acilet taşıyordu. Bu o çerçeveden de büyük, büyük önem taşıyor. Yani blockchain benzeri dağıtık sistemlerin etkin şifreleme mantığıyla çalışabilir hale gelmesi durumunda önümüzdeki yılların çok önemli bir teknolojisi haline geleceğini söyleyebiliriz. Yani o tehdit altına kalmaktan kurtulmuş olacaklar çünkü. İkinci olarak Covid varyantlarının takibini koymuş. Yani bu pandeminin genom dizilemeye eşi görülmemiş bir yatırım getirdiğinden bahsediyor. Dünya çapında bu tür bir izleme kapasitesinin bu yatırımlar sayesinde önemli ölçüde genişlediğinden de bahsediyor. Bu bundan kastettiği de tabii çok sayıda laboratuvarın kurulması, işte o genetik dizilim, e, genom dizilimi e, temelli araştırmaların yapılması. Bunun sadece Covid ile de sınırlı olduğunu e, söyleyemeyiz. Daha da geniş bir şey var ve bu fondlamanın oluşmasıyla birlikte daha iyi bir gözlemleme kapasitesi bilim adamlarının COVID virüsün yayılmasını izlemek için motive olmasıyla oluştuğunu ve yeni varyantların hızla tespit edip hakkında uyarıda bulunmalarına da gerekçe oluşturdu diyor. E, şeyi geçen bir hafta söylemiştik bu genom dizilimini bir insanın genom dizilimini 5 saat 5 saat 7 dakika ne bu kadar büyük bir hıza ulaşması zaten çok acayip bir gelişmeydi. Bununla beraber bir mesaj e, uygulamak istediğim daha önce de iki tane büyük salgın olmuştuk. Koronavirüs temelli SARS ve MERS e, isimleriyle 2000'lerin başında ve 2010'ların başında. Ondan sonra aşı geliştirme konusu e, koronavirüs salgınları için aşı geliştirme konusu aslında biraz askı alınmış idi. Çünkü karlı bir yatırım olarak görülmediği iddiaları vardı. Yani buna ayrılacak fonların dönüşü Yüksek kar getirmeyeceği için ne kadar meraklı da olsa bazı bilim insanları bu konuda büyük gelişmeler sağlanamamış idi. Şimdi çok büyük bir sıkışmaya girdi tabii dünya her açıdan ve çok büyük fonlar yatırıldı. Ve burada da çok yol alınca bu sefer bunun başka versiyonlarını, başka yan uzantılarını da kapsayan büyük yatırımlar geliyor muhtemelen. Ya bu... Yatırım ve bilimin birlikte eşliyor olması e, yani evet e, yani sıkıntılı ama bir gerçeklik o, o, bir gerçeklik, gerçeklik de yani. onu uzun uzadıya konuşmamız lazım zaman evet, zaman böyle evet, parantez açıp bir de şu var falan diye konuşuyoruz ama bilim teknoloji toplum arasındaki bağı e, detaylı olarak konuşmamız lazım evet, gerçekten çünkü bu e, karlılık görülen bir alan olduğu için buraya çok yatırım geldi evet, evet. peki bu karlılığın insan ahlakına yani bizim toplumsal ahlakın ne kadar aykırı sonuçlar doğurduğunu bu Covid çok gösterdi zaten bize değil mi? Yani bir tarafta depolarda bekleyip vakti geçtiği için atılan aşılar, öteki tarafta aşı ihtiyacı hat safhada olan ama gelir yetersizliği içerisinde bu aşıya ulaşamayan e, milyarlar vardı ve bu zaten salgınınla etkin bir mücadele uluslararası çapta etkin bir mücadele gerçekleştirmesinde engelledi. İşte şimdi, dolayısıyla bütün bunlar önemli. Şimdi bir ayağı bu. Bir ayağı da biraz önce bahsettiğim gibi yani kar yok diye e, üzerine evet. durulmayan e, 20 sene önce ve 10 sene önce gelişen büyük salgınlarda üzerine durulmayan açı çalışmaları yetersiz kaldığı için bir yandan da bunu bu kadar büyük yaşadı dünya. Covid-19 salgınında bu kadar büyük yaşamasının da bir sebebi olabilir en azından. Hani net bir şey söyleyemezsek bile. Bir de bu da ahlak konusunda da tartışılabilir. Şey evet, üçüncüsü bizim çok önemsediğimiz bir alandan geliyor. Uzun ömürlü şebekepleri yani bu grid battery dedikleri şey bu ne demek? Bu yenilebilir enerji hep rüzgar ve güneşten bahsediyoruz. Çok teşvik ediyoruz aslında. Onun, onun büyük umutlar içerisinde olduğumuzu da belirtiyoruz, teşvik ediyoruz derken yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> Alkışlıyoruz. Ama, <canım. gülüyor> ama, ama burada şöyle bir problem vardı. Hep gelip önümüze konulan. O da rüzgar ve güneş süreklilik arz eden şeyler değil. Dolayısıyla bunu nasıl depolayacağız? Bu depolama teknolojisi henüz yeteri kadar gelişkin değildi. O yüzden de Bunların kullanımının önünde bir set oluşturuyordu bir nevi. Etkinliği. Yani bu konuda bir gelişme yani. Evet uzun ömürlü şebeke pili dediği bu. Yani şebeke operatörlerinin elektriği sonra kullanmak üzere depolamak için bir yola ihtiyacı var. İşte bu git geldi hali yoktan kaldırmak amacıyla yeni demir bazlı piller oluşturmuşlar. Şimdi demirin önemi şu. Biliyorsun normalde pil var ama lityum bazlı ve benzeri zor bulunan metallere dayanan pillerdi bu. Dolayısıyla orada da şöyle bir eleştiri geliyordu. Tamam çok güzel bu bizim süreklilik problemimizi çözüyor ancak bunda da sürdürülebilirlik problemi var deniyordu. Özellikle kaynak kaynak o, yetersizliği mi? yüzünden mi söyleniyordu? Hayır. Ee, tabii tabii yani e, çok nadir bulunan elementlere veya materyallere dayanıyordu bu çünkü. Şimdi yeni gelişme e, hem etkinliği artırıyor yani bu eski şu anda kullanılmakta olan pillere göre hem de bol bir materyalle dayandığı için sürdürülebilirlik problemini çözüyor. Dolayısıyla bu gerçekten petrolcülerin oligarşisini yıkmak için <gülüyor> çok önemli bir adım teknolojiden gelen çok önemli bir yardım diye e, görülebilir. Hem ucuz hem daha pratik hem de bol, bol bir yani bulunması kolay bir element. Yine de. yer altından. Yine yer altından gelecek. Ama <gülüyor> olsun o demir deniştürülebilir de bir şey. Tabii, tabii ya yani. yani şey Yakıt değil. Yakıt evet. Yani. Ama şunun altında çizmemiz gerekiyor. Tabii bu fosil yakıt boyu garşisini yıkmak için Enerjiyi çözmek yeterli olmuyor. Maalesef o fosil yakıtın çıkarıldıktan sonra yan ürünlerinden oluşturulan ve teknolojik olan, pek çok günlük hayatımızın içerisine girmiş plastik ve lastik temelli malzemeleri de ikame edecek malzemeleri geliştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu da malzeme biliminin önümüzdeki yıllarda herhalde en acil üzerine eğilmesi gereken konular. Bizim mahallede tahta oymacılığı kursu vardı. Başlayayım oraya da bak. Herkes yapsın. Başla da tekerleyi nasıl yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Arabanın tekerleyi. Tahtadan at arabası Yok onun için çözümler şunlar. Yani toplu taşımayı çok yaygınlaştırmak. Orada manyetik alan temelli falan bir takım şeyler var ya. Hızlı trenler şunlar bunlar. Evet, tabii. Otur şeylerle belki çözebiliriz. Ama yine de plastik o kadar üstü yaygın ki gerçekten teker teker her birini ikame edecek şeyi bulmamız gerekiyor. Bir sonraki yani dördüncü oluyor protein katlanması için yapay zekanın kullanılması deyip bunu sana şey yapayım. Evet ee, bu konuda daha detaylı bir anlatımı 14 Ekim 2022 tarihli programımızda var. Spotify'da bakarsanız teknoloji haberlerinden hiçki 2 evet. e, ismiyle geçiyor. Çok acayip bir gelişmeydi tıp dünyası içinde. Hemen kısaca söyleyelim ne olduğunu bir hatırlatalım. Dediğim gibi biraz daha detaylı bir şeklini bir önceki 14 Ekim 2022 tarihli programımızda dinleyebilirsiniz. Proteinler bildiğimiz elementlerden işte karbon, azot, hidrojen, oksijenlerden oluşuyor ama bunların dizilişi iki boyutlu dizilişi ve aynı zamanda üç boyutlu katlanmasıyla fonksiyonunu belirliyor. Yani bir plastik e, dümdüz bir tepsi şeklinde de olabilir. O zaman tepsi olarak kullanırız ya da işte Huni haline getirdiğimiz zaman da Huni fonksiyonuna giriyor. Proteinlerin katlanması da bu şekilde değişiyor. En çok bilinen örneği mesela o koronavirüsün vücudumuzdaki hücrelere bağlandığı spike proteini denen diken proteininin yapısını Katlanma şeklini e, çözebilirsek bağlanma yerlerinde, hücre giriş yerlerinde önlem alabilmek şansına sahip olabilir. Çok acı söylüyorum. Bu bir sürü hastalık içinde, bir sürü ilaç geliştirme içerisinde geçerli. Şu ana kadar e, yapılan çalışmalar bir tek bir proteinin nasıl katlandığını, katlanmış şeklini çözmek için 3-5 yıllık deneyler gerekiyor. Çok özel çalışmalar, X ışını kristalografisi, işte kriyo elektron mikroskopu gibi çalışmalarla ve fakat artık bu şu ana kadar yapılan 160 bin galiba bu yöntemlerle çözülmüş protein katlanmalarını data şeklinde toplayıp ön görme prediction üzerinden yapay zekanın geliştirdiği bir yöntem. DeepMind firmasının e, AlfaFold, bir de AlphaGo vardı değil mi? Go oynayan. Evet. <gülüyor> AlfaFold, çok yüksek oranda, yani e, güvenilirliği ve geçerliliği çok yüksek olacak şekilde öngörebildi. Ya, bu yapay zeka ve geçtiğimiz sene 200 milyona yakın proteinlerin katlanmasının nasıl olduğunu gösterdi. Bu da Şimdi artık yeni yapılacak çalışmalarda, il, geliştirecek ilaçlarda, yapılacak tedavilerde oradaki protein yapısının nasıl olduğunu önceden tespit etmek için 3-5 yıl ve bir sürü para harcamak yerine direkt olarak evet burada hedefleyeceğimiz protein yapısı bu deyip ertesi gün onunla ilgili çalışmaya başlayabilecek bir Tabii hale şey. getirdi. Ee, kendi oluşturduğu algoritmayı 2021'de açmışlar. Kaboyla. Kamoya açmışlar ve diğer birçok çalışma grubu bu algoritmanın temel noktalarını alıp onu geliştirmeye çalışıyorlar. Evet, yani bu aynı zamanda herhalde bireysel tıbbı da doğru atılmış bir çok, büyük çok evet. büyük asıl büyük önemi o herhalde. Evet. Evet. Sonraki aşamada beşinci oluyor Sıtma aşısı. Şimdi bu hani böyle çok şey gibi geliyor ama. <gülüyor> Aman bu, burada da teknoloji falan filan diye. E, fakat buna çok önem e, veriliyor. Çünkü 600 binden fazla insan yılda sıtmadan ölüyor. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan yeni bir sıtma aşısı e, geliştirilmiş. Ve bu yüz binlerce insanın hayatının kurtulmasını e, sağlıyor. Ama önemi de şurada, şuradan kaynaklanıyor. E, parazitik bir enfeksiyona karşı geliştirilmiş ilk aşıymış bu. Dolayısıyla bu anlamda çığır bir gelişme olarak sınıflandırılıyor. Altıncı teknoloji, proof of stake. Yani bu network'te, işte özellikle bu dağıtık networklerde işlemin ya da varlığın kanıtlanması. Proof of stake deniyor buna. Özellikle bitcoin ve kripto para birimleri gibi büyük miktarlarda elektrik kullanan, İşlemler için önem taşıyan bir mesele bu. Neden önemli? Bu tabii bitcoin ve kripto'nun sevdayası değiliz Hatta çok karşısındayız biliyorsun. Ama sonuç itibariyle bu blockchain temelli ve buradan bu, bu, bu altyapı üzerinde geliştirilmiş her türlü iş ya da faaliyet tasarımı için var olan problemlerden bir tanesine bir çözüm getiriyor. O da bu tabii çok yüksek bir bilgi işlem gücü gerektiriyor bu tür faaliyetler. İşte hatta bitcoin madenciliğinde işte bilmem devasa gün yıllar boyunca günde 24 saat çalışıyorlar falan ve çok büyük bir enerji harcıyorlardı. Ama bu proof of stake fazla enerji kullanmadan işlemlerin doğrulanması için bir yol sunuyor. Ethereum'un bir hedefi var. Bu yıl sisteme geçiş yap bu sisteme geçiş yaparak enerji kullanımını %99,95 oranında azaltmayı planlamış. Bir sonraki COVID için bir hap geliştirilmiş. Ee, Pfizer yapmış bunu, yeni bir ilaç. En yeni varyantlar da dahil olmak üzere COVID-19 virüsüne karşı etkili ve geniş bir, geniş spektrumlu bir e, koruma sağlıyormuş. Şimdi diğer başka şirketler de bu, bu alanda çalışmaya başlamışlar zaten ya da çalışıyorlar herhalde. Ve muhtemelen başka hastalıkları da içecek şeyler olabilir. Bu aşılarla birlikte kullanılacak olursa pandemiden kesin olarak çıkışın bir yolu sayılabilir diyor. O yüzden. Bunu... Gözünü sevdiğimin karı. Bak evet. yani karı olunca hayatımız da kurtuluyor. Doğru valla. <gülüyor> ee, şimdi bu çok önemli. Ben bunu bir numaraya koyardım. Bu tabii 10 tane şeyi kendi içine sıralamıyorlar yani. 10 tanesini evet. seçiyorlar. Pratik füzyon reaktörleri. Pratik hem de. Geçen evet. hafta şeyi konuştum. Ee, nükleer füzyonundaki gelişme, yani nükleer füzyon reaksiyonuyla giren enerjiden ilk defa yıllardır yapılan çalışmada bir tık daha fazlasının elde edilmesi çok büyük bir gelişmeydi. Yani geçtiğimiz yılın en önemli... E, gelişmelerinden, evet. teknolojik gelişmelerinden biriydi. Tamam yani bu ne? Pratik ne? Ya? Evde mi yapacağız? enerjistik konusunda bir çözüm önerisi anladığım kadarıyla bu. Balkon, bitkiciliğinden sonra balkon yine mi geçiyor? E, Yok. Soğuk <gülüyor> Yok şirketler <gülüyor> yine yani şebeke enerjisi üretmek üzere pra pratik. <gülüyor> Ev cepte taşımak için değil yani. Tabii bu füzyonun önemi neydi? Sınırsız ve karbon gibi tehlikeli atık üretmeyen ve sınırsız derdeyse kabul edilebilecek bir enerji üretme imkanı veriyordu. Bir girişim yani bir şirketten bahsediliyor. 2030'ların başında şebekeye teslim etmek üzere bir füzyon reaktöründen enerji verecekmiş. Tasarım da şuna dayalıyor. Rekorları paramparça eden diye geçiyor MIT'nin tanıtım yazısında. Şirketin daha küçük ve daha ucuz reaktörler inşa etmesine olmak tanıyacak güçlü yeni bir mıknatısa dayanıyormuş. Ee, bir sonraki yapay zeka için sentetik veri. Yani bu ne, ne demek? Yapay zekanın eğitimi için biliyorsun çok miktarda veri gerekiyor. Ondan sonra onları toplamak uzun sürebiliyor. Bazı zorluklarla karşılaşabiliyoruz ve bir de tabii bu veri toplanmasından çok da hoşlaşmıyoruz aslında kendimizin kişisel verilerimizin toplanmasından yani gizlilik ve mahremiyet e, endişeleri ve sorunlarımız var. E, bu bazı şirketler bu sorunlardan kaçınmak için sentetik veriler oluşturmaya ve satmaya başlamışlar. Yani olmayan şeyleri evet, evet. evet. uydurulmuş evet. veriler oluyor ve bu yolla e, eğitime şey. Tabii çok mükemmel olduğunu söylemiyor fakat bu yolun Önemli bir dizi problemi aşmak için ilerlenebilecek bir yol olduğu da gözden kaçmıyor. Dolayısıyla bu yüzden bu önemli bir teknolojik gelişme olarak. Hı. Son olarak da karbon giderme fabrikası. Bu tabii... Karbon e, yakalama şey. ve depolama mı değil mi bu? Değil. Yok, değil. giderme bilmiyorum tabii. Belki de o sınıftandır. Tam Capture. Olarak. Diye Capture değil. Carbon Hayır. removal factory diye geçiyor. Hı hı. emisyonları şimdi bu tabi şöyle bir fonksiyonu var yani e, biliyorsun o karbon capture e, meseleleri fosil yakıtlar tarafından e, fonlanan ve pembe hayaller sunmak üzere çok gündemleştirilen davranışlar bizim de soğuk baktığımız e, dikkate değer bulmadığımız şeylerdi e, fakat şimdi şöyle bir şey var tabi emisyonları azaltmak ve sıfır emisyon yani 2030'da diyelim ki sıfır emisyona ulaştık ama halen bir metan ve atmosferdeki karbondan kaynaklanan tehdit devam edecek. Yani, yani velev ki biz sıfırladık durdurduk ama zaten hı. yükselmiş olan. Evet seviye, e, seviye yüksek seviye. olduğu için aşırı iklim olayları falan e, devam edecek. Ve dolayısıyla da e, rahatsızlık hali devam edecek. Ki orada şöyle de bir risk var aslında. Feedback efektlerin devreye girmesi gibi. E, bugünden kolayca öngörülemeyecek bazı şeyler. Riskler söz konusu. O bakımdan e, bunu sıfırlamaktan sonra, sıfırlamayı başardıktan sonra, yani bu e, fosil yakıt oligarchisini tasfiye ettikten sonra, süratle bu, bu karbon emisyonları veya ya zararlı emisyonları azaltmak için de bir aksiyona ihtiyacımız var. O yüzden e, bu amaca dönük bir şey olduğundan bahsediliyor. Bu iklim yıkımını ile mücadeleyi azaltmadan tam gazlı yine devam etmemiz gerekiyor çünkü bu Dediğim gibi fazla şey yıkıcı iklim yıkımını engelleyecek bir şey değil. Ama bu meseleyi de halletmemiz gerekiyor. Bu dünyanın en büyük karbon giderme fabrikası yakın zamanda İzlanda'da tam da bu işleri yapmak üzere açılacakmış. Bir de on birinci şey var. On bir tane teknoloji, 10 teknoloji üzerinden değilim. En iyi on teknolojinin on birincisini. <gülüyor> bu da ilk defa bu yıl başlamışlar işte daha önce söylediğim gibi. Okuyuculara seçtiriyorlar. Dört tane teknoloji belirlemişler ve okuyucular da bunları notlamış. Bir tanesi aging clocks birinci gelmiş. Yani yaşlanma saati. Yani bu alanda yapılan çalışmaların sonucunda e, aşağı yukarı her bireyin ne zaman ölebileceği, doğal yollardan tabii ki, ne zaman ölebileceği hakkında bazı öngörülerde bulunabiliyorlarmış. Bu yüzde 41 oy almış Yapay zeka ile desteklenmiş robotlar pek çok distopik filme konu olmuştur biliyorsun. O %28 ile ikinci sırayı almış. Bu, bu alanda da bir takım çalışmalar var ee, ve önemli bir teknolojik gelişmeler var. Metaverse %20 ile üçüncü sırayı almış. NFT %11 ile dördüncü sırayı almış. Ee, yani insan evladının... En kadim e, dertleri hayat kalmak ve uzun yaşamak, hadi birbirine bağlantılı olarak söyleyelim. Dolaylı olarak da buradaki birinci seçim, yani en yüksek oy olan <gülüyor> yaşam saatiyle ilgili olan kısmı, evet şaşırtıcı. Yani bu DNA markerlarının, DNA işaretçilerinin e, takip edilmesiyle ya da proses edilmesiyle sağlanan bir şeymiş. Kafaya saksı düşmediği sürece ya da ne bileyim kaza vesaire olmadığı sürece ne zaman öleneceğine dair bir zamanlama evet. herhalde. Peki bu merak enteresan tabii. Ben onu beklemek yerine yaşadığımız hayatın tadını çıkartmayı tercih ederim tabii ki. İyi <gülüyor> evet şu anda bu programı yaparkenki gibi. <gülüyor> Aynen. Peki, programımız buraya kadar süremizi tamamladık. Buralardan kendimize açtığımız yollardan devam edeceğiz. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık çalışan dostlarımıza, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program desteklerimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.